Karplik de suçlar. Bir de karplik de çıkarsıncının. Bunu anlayamıyorlar. Çok eleştiren mesela, Vatiyeti Vücut'u eleştirilirse, diyor ki işte, büyük şeyhlerin hepsi durmadan ibadet yapıyor. O zaman niye yapayım? Yani Anlamıyorsun sen bu işi hiç anlamıyorsun. O zaman konuşmuyor, eleştirilir de yapmıyor. <gülüyor> hakiki ibadet öyle olmuyor. Çünkü ikilik olduğu zaman ışık koşmuş olur. Zegayet de mi? Çok tek şey. olduğunuz da var. Ki, insanlar rükbe attıkça şehirde daha çok mağdurluluyor. Buna bir şey. Zaman, vakit kaybetmiyor. Saate bakıyor, namaz vakti geldi. Yüce. Şey, namaz namaz katıyor. Da pek önemli şey e, cemaat şey. O yüzden ki namaz yazdığı namazları geçe kat, nek ben bir iki zaman baktığım kadarıyla. <gülüyor> Dedeceğim onun bir tane yetiştirdiği saflar Çarşısı'ndaki tebelerinde İbrahim diye bir öğrencisi varmış. Yani siz tanırsınız belki onu. Değil mi? İbrahim'i tanırım ben. Hı. Bugün ee, Tünenin karşısındaki sokağa gir Orada bir kitapçı vardır. Onun babasıdır. Yani. O anlatıyor da dedeciğim bir gece gitmiş ya tepkiye. tepkiye gece vaktiymiş Namaz kılmak istemiş. Gitmiş bir bakmış Muzaffer Efendi de orada. Oturuyor. Diyor ki beni görmedi diyor. havadan gittim diyor. Seslenmiş. İbrahim gel demiş yanıma da demiş. Namaz kalalım sende. O da demiş olur efendim kalalım. İyi demiş, hadi şey, tekbir alalım demiş, 50 rekat aşık namazı. Elli rekat diyor, aşık namazı kılardır her gecede. Yatsıdan sonra geceleri aç, her gece 50 rekat namaz kılıyorlardır. Bilmiyorum, öyle anlatıyor da berne. Televizyonda anlatmıştı bunu dedik. Çünkü şimdi, var mesela, ne bileyim nakşeleri, akşam namazından sonra 12 iki rekat, emravi namazları var şeklader. Eee işte, Tophan namazları sabahla öğle arasında orada e, namazları vardı. bir resorta göre paylaşılmaması için etmeli davranaş. O zaman bir şey vardı. Yani o bir şey değil değil mi diyece? onların kendilerinin öyle nafili olarak kaldıklar o Tabii ki ya o zaman hafifin. O zaman de, ya tutarlarım konuk konuk olalım. Biz devam edelim. Yalnız bize de ııı teceler. de alın kalınlar. Bir bir baklardır, yemeye falan. Ece bir gidelim. Ben kendim. Ben kendim, ben kendim,